أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله وما توفيقي وإعصامي إلا بالله سبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر والله الباطن والله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi shrah li ve min amri ila Allah illa ala Muhammed Muhammed. Yusuf suresi 65. ayeti kerimesinde kaldık sureyi Yusuf و... ولم متى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير ايتي كريمه Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, Yusuf Aleyhisselam bolluk döneminde depoları erzaklarla, hububatlarla doldurdu. Kıtlık döneminde dünyanın birçok yerlerinden insanlar gelmeye başlayınca kendi kardeşleri de Ürdün taraflarında yaşıyorlardı. Orada da kıtlıklar baş gösterince bu sefer Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'dan erzak almaya geldiler. Ve Yusuf Aleyhisselam onların erzaklarını verdiği gibi paralarını da erzak heybelerinin içerisine koydu. Böyle bir ikramda bulunmuş oldu. Ve lemma ne zaman ki fetahu açtılar meta'hum. O kendilerine verilmiş olan heybeleri açınca ve cedu buldular atehum ki sermayelerini yani verdikleri paralarını ruddet ilehim kendilerine verilmiş ruddet reddedilmiş yani iade edilmiş Türkçede kullanılır ruddet ileyhim. kendilerine verilmiş tevdi edilmiş kendilerine iade edilmiş aa dediler ki ya abana babacığım ey babacığım ma ne hadihi biz aytına rüdett ne kadar güzel bir iyilik, ma hadi bu ne kadar güzel bir iyilik, bu ne kadar güzel bir şey. Yani hem ürününü alıyorsun, bakıyorsun, paran da efendim o çantanın içerisinde ma ne hadi ne güzel bir iyilik, iyilik her zaman güzel. Evet, onun için varlık sahibi olan insanlar, muhtaç durumda, zor durumda olan insanların işini görmeli. Kur'an-ı Kerim bu tür meseleleri bize 5 bin yıl evvelki olayı ayrıntısıyla anlatması Kur'an-ı Kerim'de fuzuli, lüzumsuz bir mesele asla yoktur. Olamaz. Olduğu zaman haşa Allah o şeylerle bizi efendim meşgul etmiş olur sonucu çıkar ki kişiyi Allah muhafaza yani e, çok tehlikeli bir sonuca götürür, dinden çıkartır. Demek oluyor ki bir insanın bir iyilik yapması asırlara geçebiliyor. İşte dönemlerde fakirlerin, yetimlerin bırakılmaması. Çünkü burada çok zor duruma düşmüş olanlara iyiliklerin yapılması. Hâzihi bidâ'atuna, bu bizim sermayemiz. Rüddet ileyna bize verilmiş. Ve nemîru ehlenâ, ve ailemize yiyecek alırız. Ve nahfazu ehânâ, kardeşimizi de koruruz. Yusuf aleyhisselam önceki derste e, bu konular hep birbirine bağlantılı. E, dedi ki sizin başka kardeşiniz var mı? Dediler var. O zaman onu da getirin ona da bir yük, e, erzak verelim. E çünkü kişi başına göre biz destek vermiş olalım. Ve ne ahfazu Kardeşimizi koruruz. Ve nezdadu keyle be'ir. Yani bize yapılacak olan bir deve yükü hem de fazlalak, fazlalaşmış olur. Nezdat yani çoğaltım, çoğaltmış oluruz. ile be'ir. Be'ir yani yükü, deve yükünü çoğaltmış oluruz. Zalike ke'ylün yesir. Yani bu kolay bizim için. E zaten paramız da var. Babacığım bize müsaade et. Gidelim tekrar Yusuf'tan yani o devlet başkanından yardım isteyelim. Çünkü kıtlık var. E, yedi yıl boyunca yağmur yok, su yok. Bir Yusuf aleyhisselam. Kuyuda zindandan çıkınca maliye bakanı oluyor yani oranın bütün ekonomi ve maliyesine malik oluyor Bolluk döneminde olan imkanları bir kısmını onlara harcıyor yani yediriyor bir kısmını kenara depoluyor İnsanoğlu böyledir bazen bolluk olur bolluk döneminde barajlara suyu depo edersin kuraklık başlayınca, sıcaklar başlayınca olanı tüketirsin mesela. Yani var iken insan etmeyecek Ölçülü gidecek. Her zaman o olmuyor. Yani sürekli barajlar da olsa bu sefer barajlar taştığı zaman her tarafı gark eder. Sel olur, mahv olur. İlahi bir dengedir bu, ilahi bir denge. Şimdi tabi aralardan zamanlar geçti. Yine ihtiyaçları olunca Tekrar Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gitmek istiyorlar ama tanımıyorlar kale. Yakup Aleyhisselam dedi ki: "Len ursile ma'kum ma hatta tu'tuni tu mevsiqan min Allah'i late'atunni bihi." Gale. Yakup Aleyhisselam, "Len ursile ma'kum. Ma sizinle beraber asla göndermem. Hatta tu'tuni tu mevsiqan min Allah. Allah tarafından bana bir güvence vereceksiniz." vesika yani bir teminat güçlü bir güvence vereceksiniz <gülüyor> elbette muhakkak onu tekrar bana getireceksiniz çünkü onun kardeşi Yusuf'u öldürdünüz yok ettiniz onu ortadan kaldırdınız tabi Yakup aleyhisselam zımnen işte rüya tabirinden biliyor ki o Allah ona peygamberlik verecek ölmediğini Allah tarafından biliyor İlla en yuhata bikum ancak başınıza yani sizin takatinizin dışında başınıza bir hal gelir. Sizi o hal efendim sizin başınızı sizi sararsa yani insanın gücünün yetmediği başınıza bir hal gelirse tamam. illa en yuhata biküm hata, ihata kelimesi yani duvar manasındadır. Lakin burada zımnen şu anlaşılır. Yani sizin başınıza öyle bir hal gelir ki evet sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Hep beraber helak olduğunuz gibi Yani sizin takatinizin dışında Başınıza bir hal gelir istisna Tamam, tamam ama Onun dışında mutlaka e, Bu Bünyamin evladımı bana getireceksiniz o Diğerleri de evlatları ama O on biri Başka anneden Efendim bu da Rahel dediğimiz Yusuf aleyhisselamla Bünyamin e, o da peygamber olduğundan da bahsedilir e, Onun da Rahel, diğer anneden olduğundan bahsedilir. venezdadu şimdi. İlla en yuhâta bikum. Felemmâ mevsikahum, Onlar sözlerini verdiler. Sağlam bir söz ve akitte bulundular. Kâle, Yakup Aleyhisselam dedi ki, Allahu alâ mâ vekil. Kâle Allah, Allah alâ dediğimize vekil, Allah vekildir. Şimdi, e, bu ayeti kerimede şöyle bir incelik var. Mesela e, ciddi bir e, ortaklar veya bir akit veya bir sözleşme yani ciddi bir akit yapıldığında bu ayeti kerimeyi tabiri caizse mühür olarak kullanırlardı. Allahu alema nakulu vekil. Allahu alema nakulu vekil. Yani Allah bu dediğimize vekildir. Yani sen sözünde duracaksın, ben de sözümde duracağım. Asla birbirimize ihanet etmeyeceğiz, bir kötülük yapmayacağız. Allah bu dediklerimize vekildir. Yani benim isteğim evladımı geri getireceksiniz. Sizin sözünüzde kardeşinize sahip çıkacaksınız. Bak buna da ihanet etmeyeceksiniz. Tamam mı? Tamam dediler. Evet ve sonuç olarak da son kelimeyi bunu söylediler. Mesela insanlar oturdular ciddi bir devlet mekanizması olabilir veya ordu ile alakalı bir karar alındı veya şirket ortakları bir meselede bir karara veya bir aile ile alakalı şöyle yapalım. Allahu alema nakulu vekil. Allah sözümüze vekildir. İnşallah sözümüzü tutarız. Evet 67. ayet ve kale. Ya bunayya. Ya beniyye. Yani Yakup Aleyhisselam dedi ki ya beniyye. Ey evlatlarım. La tedkhulu min babin vahid. La tedkhulu mim babin vahid Evet burada tecvid kaideleri var. Mim ba derken iklap oluyor. Efendim babu va malgunna dediğimiz burada min babin vahidin bir kapıdan girmeyin. Vahindehulu gidin min ebvabin mutefarrika farklı kapılardan gidin. Yani ilk gidişte bunu demedi Yakup Aleyhisselam fakat ikinci kez gönderdiğinde Böyle bir tedbirden bahsediliyor. Burada iki mesele var. Bir, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları birbirinden yakışıklı Allah vergisi Yusuf Aleyhisselam kardeşinden belli. Onlar da kardeş neticede e, bu bir dikkat çeker diye şimdi hepsi birlikte yürüyorlar. Bir de haset olmasın. Genel bir kaide vardır. İyi bir şeyi e, bu işi, bu iyiliği kabul etmeyenlerle paylaşmak onların hasedini celbeder. Yani mesela de bir kişi olursa tamam mı, on tane onu da birbirinden güzel, şunlara bak vesaire. Veya mesela bir insan sahip olduğu iyi bir nimeti, o nimeti sana kıyamayan haset ve çekememezlik özelliği olan kişilere paylaşmak doğru değil. Çünkü bu sefer onun hasedini celbedersin. O sende de o iyiliğin olmasını istemiyor. Bazı e, başarıları ve iyi şeyleri gizlemekte de fayda vardır. O manada. Ancak seni seven hakikaten senin iyiliğini senden daha çok isteyen can dostlarla güzellikler paylaşılır. ve emma biniyamet Rabbike. Hadis Allah'ın nimetini güzelliklerini konuş diyor ayet kerime. Böyle bir meselede bulunmaktadır. Şimdi burada Yakup Aleyhisselam çocuklarının bu güzelliğinden dolayı bir arada olması nazar celbe nazar diye bir şey vardır. Mimbabin veyedhulu gidin min ebvabin mutefar farklı kapılardan girin ve ma ugni ankum minallahi min şey. Yani sonuç itibariyle diyor ki ve ma ugni kaldıramam ankum sizden Minallahi Allah katından hiçbir şeyi de kaldıramam yani Allah net mukadder kıldıysa Kaderi ilahi ben değiştiremem Allah'ın hükmü Allah'ın kader dairesi neyse odur inil hukum hüküm illa lille Allah'ındır. Yani birinin yapabileceği bir nazardır şudur budur bir insanın hayatını değiştiremez insanın hayatının kaderini çizen Allah'tır. Dünyaya gelişinden ölümüne kadar dünyaya gelmesi yaşaması evlat sahibi olması hepsi rızkı. Allah tarafından çizilmiştir. اِنِ الْحُكُمْ اِلَّا لِلّٰهِ اِنِ Yani hüküm illa lille Allah'ındır. o Allah'a تَوَكَّلُ Ona tevekkül ettim diyor Yakup aleyhisselam. ve aleyhi O'na فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوكُلُونَ Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Şimdi burada nazarla ilgili şöyle meseleler var. Birkaç tane hadisi şerif. El-ayn Hakkun, e, bu sahih müslimdedir, 5666. hadis şerif. Walıvken şey unsa bir <gülüyor> kader, bir şey kaderi geçmiş olsaydı ki hiçbir şey kaderi geçemez. Çünkü hayrihi hayır ve şerrihi şer minallahi teala ta Allah tarafındandır. Başa gelecek nimet bütün dünya toplansa Allah bir konuda bir nimet yazsa bütün dünya o nimeti ondan alamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gidecek orada İslam devleti kurulacak. Bütün müşrikler toplandılar öldürmek istediler Cebeli Sevr'in önüne geldiler bir örümcek geldi ve bir güvercin, bir ağaç bitti. Güvercin e, yuva yaptı. Bütün dünya toplandı. Zarar vermek için Resulullah Efendimiz'i Darun Nedvele'de toplandı. Öldürecekler. Mevla müsaade etmeyince hiçbir şey yapamazsın. Bütün dünya toplandı. Bir buçuk milyondan fazla insan Musa Aleyhisselam'ı öldürecek. Mevla müsaade etmedi. Musa Aleyhisselam karşıya geçti. Firavun ordusuyla boğuldu. Yani bütün dünya toplansa bir insana fayda vermek için Uğraşsa Mevla müsaade etmezse o kişiye bakıyorsunuz efendim ölüyor hastalığı şifa bulmuyor vesaire. Onun için Rabbim sıhhat afiyet selamet huzur sağlık sıhhat afiyet son nefeste iman cennetini cemalini nasip etsin. Buradaki hadis-i şerif diyor ki ayin dediğimiz nazar haktır sahih müslüm. Eğer kaderi geçen bir şey olsaydı hiçbir şey geçemez demektir. Le ayin. Nazar kaderi geçer yani nazarın böyle bir tesiri var insanların yüzde sekseni ölüm nazardan olduğu bahsedilir. Yine Bukhari'de rivayet edilen Câmiüssâir'de, "İsa raa'ahadukum min nefsihi, ou malihi, ou min achihi ma yajibuhu, fel yedalehu bil bereke fe innellâine hakkun Bir insan diyor kendisinde malında kardeşinde ve insan mesela kendi evladına bakıyor. Bebek mesela çok hoşuna gidiyor. Yani kendi çocuğuna nazar değdirebilir. Mağyorcu hoşuna gitti. Feleyye de o bereke. Allah mübarek etsin. Maşallah. Allah hayırlı ömürler versin. İzade halt-e cenneteke kulta maşallah. Siz bahçenize gittiğiniz bir baktın ki, u ne güzel meyveler olmuş, nimetler olmuş. Başaklar sallanıyor. Ne bereketli. Bir insan mesela bu şekilde bakarsan azar değdirir kendi malına. Maşallah. İzade halte vardın cennete ke diyor bahçene. Çok güzel nimetler olmuş. Bol bereket dallar sarkmış. Maşallah deyin. La kuvvete illa billah söyleyin. Efendim Kehf suresinde. Fel yed'u lehu bil bereke. Bereket duasını yapsın. Fe innel ayn göz hak, hakkun haktır. Hadis aynen böyle. İnnel ayn diyor. Muhakkak ki göz efendim letu lecu bir rjuli bi izdillahi yani ona kişinin gözünün tasallutu ulaşır ulaşır Allah'ın iziyle tabi hatta yes ada khalikan fe yeteratta minhu diyor yani fete userufihi hatta innehu leyes ado met kelim min murtafiyan suma yes min allahu min eser-i ayn yani yukarıdan aşağı düşebilir insanın göz ve nazar hususunda bir tesir olabilir diyor Ahmet bin Hambel'in Müsned'inde de böyle farklı bir rivayet bulunmakta İnnel ayn elletu lecu bir racul bi iznillahi hatta yasada halikan fe yeradda minhu diyor. Yani yukarıdan aşağıya e, düşebilir. Evet. Ekseru men Yemutun min ummeti ba'de kadaylillahi ve kaderihi <gülüyor> Allah'ın kaza ve kaderinden ma'da yani kaza ve kada hiçbir şey değiştiremez zaten. Onun dışında diyor e, bil ayn. Bu Buhari Sahih Buhari'de net bir rivayettir. E, nazardan öldürürler diyor. Evet, ekseru men yemutun min ummeti ba'de kadaylillahi ve kaderihi bil ayn. Evet, kaza ve kaderden sonra en çok insanların ölümü nazardan olur diyor. Sahih Bukhari. Şimdi tabi kaderi geçmiyor. Bunu net olarak burada görmüş olduk, bu şekilde de anlamış olduk. 68. ayet. min haysu emrahum babalarının emrettiği şekilde, babalarının emrettiği şekilde Mısır'a vardıklarında, velema dhalu min haysu emrahum abuhum, ma kana anhum min min şey tekrar. Mağkene olmadı, yugunu gideremez. Anum onlardan min min şey. Allah'ın hükmünden kader ve kazasının hiçbir şeyi kimse gideremez. İlla haceten, fi nefsi Yakub ve ya Kubaha. hükmettiği, kendi nefsinin efendim ihtiyacı yani o temennisini yerine getirdi. E, yani Mevla Celle Celaluhu buyuruyor ki benim tasarrufum olmadan hiçbir şey olmaz. Ancak Yakup böyle bir şey murad etti, böyle bir istekte bulundu gibi bir cümle görülse de e, nazarın hak olduğunun da devamındaki ayetten anlıyoruz. Ve innehu ancak Yakup ledu ilm o bilgi sahibidir. Yani bu yaptığı tedbir de boş bir tedbir değil. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. Efendim, lima allemnahu, biz ona öğrettik. Öğrettik, ha yani bu demek ki e, Kur'an-ı Kerim peygamberler Allah'ın Celle Celaluhu'nun vahyiyle iş yaparlar. Dine uymayan bir iş yapsaydı Mevla müdahale eder. E, çünkü biz dini anlayacağız peygamberlerin uygulamasıyla. Buradan anladığımız bu tür tedbirler, efendim, e, karşıki taraftaki kötü insanları, da kendimize kışkırtmamız vesaire doğru olmamaktadır. Buradan birçok incelikler çıkabilir. Ancak özet olarak tefsirleri de incelediğimizde bunu görüyoruz. Ve innehu çünkü bu meselede farklı kapılardan girin ledû ilmin o Yakup ilim sahibidir. Lime allemnâhu biz öğrettik. Velâkinne ekseren naz. insanların ekserisi la yalamun bilmezler diyor. Demek ki bu tür ince ilimler meselelerde vardır. Evet. Onun için nazar duaları vardır ve en yekadullene keferu <gülüyor> le yuzduqune ke bi absarihim lamma ve yekulune innehu le mecnun ma huwa illa zikrul alim mesela felak nas ayetel kürs'ün okunması evuzü bir kelimatillahi teammem min şerrima halak mesela bu duayı bizzat efendimiz Aişe hatı ve selam buyuruyor Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Hazreti Abdullah eliyle bunu çocuklara yazardı. Bebek çünkü ona yazılır ancak büyüklerin okumasıdır. İnne haza el ihtirazu La yerdu kaderellahi ve kadaihi. Yani bu mesele Allah'ın kader ve kaderini hiçbir şey çeviremez. Ve inellahu iza arade şeyen la yuhalifu mevla bir şey murad ettiği zaman onu kimse değiştiremez ve la yumanu yani kimse ona mani olamaz. Allah'ın kader ve kazası değişmez. Ancak bazı böyle mevla sebepleri yaratmış. O sebeplerde de biz dikkat etmemiz lazım. Kış kar yağdırmaz, bazen kış olur ki hiç kar yağmaz. İşte yağmayabilir diye insan odun hazırlamazsa bakarsın ki bir metre kar yağar, bu sefer soğukta kalırsın. Bu kış kar yağdırabilir, kış kar yağdırmaz. O kaderi yaratan Allah'tır. Kış olur gayet yaz gibi geçebilir gibi. Buna birçok misaller çoğaltılabilir. Kader ve kaza Allah'ın tasarrufundadır. 69. ayeti kerime. Ve lamma dakhulu ala Yusuf. Yusuf aleyhisselamın yanına vardılar. Dakhulu vardılar. Efendim Yusuf aleyhisselama ava ileyhi. Onları yanına aldı. Ava ileyhi ehahu düzeltiyoruz. Ve lamma dakhulu ala Yusuf. O kardeşleri ve Bünyamin'i de getirdiler şimdi. Bünyamin Yusuf aleyhisselam'ın öz kardeşi oluyor. Diğerleri anne başka Üvey kardeşler oluyorlar. Baba bir Yakup Aleyhisselam. Baba Yakup Aleyhisselam efendim Rahel Yakup Aleyhisselam'ın eşi ondan Yusuf Aleyhisselam ve Bünyamin oluyor. Rahel vefat edince bu sefer bir başka anneden de diğer kardeşler oluyor. O diğer kardeşler Yusuf Aleyhisselam'a böyle bir işler çıkarttılar. Ola ma dahilu ala Yusuf. Yusuf Aleyhisselam yanına vardılar. Ava ileyhi Bünyamin'i yanına aldı. Ahahu <gülüyor> kardeşi. Kale. Yusuf Aleyhisselam dedi ki: "İnni ene ahuk. Ben senin kardeşinim. Fala tepte üzülme bir <gülüyor> kani yamalun. Onların yapar oldukları, o yaptıkları şeylerden dolayı üzülme." Burada şöyle bir ince bir mesele var 69. ayette. Yusuf Aleyhisselam kardeşleri gelince, e, bu sefer onlara tabii yol yorgunluğudur o akşam orada kalacaklar. Onlar ikişer ikişer odalar verdi. İkişer ikişer 11 olunca bu sefer Bünyamin yalnız tek kaldı. Bünyamin e, aleyhisselam diyelim. E, kendisi ağladı dedi ki benim kardeşim olsaydı dedi o kardeşimle de dedi ne güzel e, efendim burada e, yani yalnız kalmazdık böyle. Yusuf Aleyhisselam dedi ki ben senin kardeşin olayım dedi. Seni de ya, o zaman e, odama alayım dedi. Dedi yani babadan, anneden sen kardeşim nasıl olacaksın dedi. Ama tabii sizin dedi misafiriniz olmak da bizim için şereftir dedi. Öyle bir e, e, nazik bir cümle kullanmış oldu. Bu sefer e, olur dedi. Buyurun e, ben seni odama alayım dedi. Bir, bir efendim misafir etmiş olayım. Dedi sizin gibi bir kardeş yani e, maddi bir kardeş olmasa da e, bizim için şereftir dedi. İşte ava ileyhi. Yusuf Aleyhisselam'ın kendi odasına varınca dedi ki ben senin kardeşinim dedi ben Yusuf'um dedi inni en ahuk senin kardeşinim ve ilk buluşma gerçekleş şu aradan kaç sene geçmiş 20 yıl 25 yıl olabilir. Tabi Bünyamin kimdir o zaman kaç yaşındaydı? Artık 3-4 yaşlarında daha da küçük. Ne kadar hatırlıyor Yusuf'u? Ancak olayı biliyor. Fela tepteyiz üzülme bir makamıyım onların yaptıkları bu efendimiz Gadirlerinden ihanetlerinden dolayı yaptılar böyle bir şey. Burada da bizim üzerine duracağımız konu şu yani insanların yapmış olduğu o kötülük da yanlışlığı iki de bir deşmeye gerek yok. Yusuf Aleyhisselam gördüğümüz kadarıyla hep üstünü örtmeye çalışıyor. İkinci kez geldiler burada onlara yüzlerine söyleyip de siz beni kandırdınız, şunu yaptınız, beni öldürmeye kalkıştınız demiyor. Zaten en sonunda şimdi ortaya çıkınca da onlara ben sizi la tesliv aleyküm Ben sizi kınamıyorum dedi. Yaptınız, kırdınız, döktünüz. Artık geçmişe silgi çekelim. Hayatı efendim mutlu bir şekilde birbirimizi kırmadan, üzmeden yolumuza daha affetmek kadar büyük bir başarı yoktur. Efendimiz Hazreti Mekke'yi fethettiğinde kendisine ihanet edenleri hepinizi affediyorum dedi. Ve hepsi Müslüman oldular. Burayı iyi yakalamak lazım. Kindar olan dindar olamaz demiş Ecdad. Onun için hadis-i şerifte de la yestemi fi kalbi'l mümin el müslümanın karında iman ve kin bir arada durmaz. Peki. 70. ayeti kerimeye geldik. Felemma cehhezehun bi cehazihim. Yusuf Aleyhisselam tabi akşam oldu. Orada kaldılar. Sabah olunca onları Felâmcə <feylemmâ> hezehüm bir cehaziyim. Bünyamin'e dedi ki, kardeşim olduğunu söyleme, bu olayı onlara anlatma. Bu sefer onlar bize ihanet ederler, kötülük yaparlar. Biz bunu şu anda kaldıramayız. Babamız buraya gelince bu iş bu şekilde çözülmüş olur. Sessiz ol sakın bir sesini çıkartma dedi. Sonra sabah oldu. Felâmcə <feylemmâ> hezehüm hazırlık yaptı, bir cehaziyim, bir cehaziyim. <bicihazim> yani onların yüklerini, erzaklarını hazırladı. Câle <cāla> sikeye. O su kabı ölçek olarak kullanılıyor. Su kafi rahli ahihi. Bünyamin'in heybesinin içerisine koydular Yusuf aleyhisselamın hizmetçileri. Sunme denemeden sonra bir tellal çağırıldı Çağrıldı. Ey yutu helgir, ey kervan, ey kervan. Inne sizle sarıkon hırsızlık yaptınız. Elbette hırsızlık yaptınız siz. Halu dediler ki. Ve akbalo yöneldiler. Maza tefkidun, e ne kaybettiniz, neyi bulamıyorsunuz? Yani ne, ne oldu ki? Neyi kaybettiniz ki? Neyi bulamıyorsunuz ki? Tefkidun kelimesi fakada kaybetmek. Yani neyi kaybettiniz de bulamıyorsunuz? Mesele nedir? Galu 72. ayet. Nefkidu sual melik. Yani Melik'in efendim, e, yani Yusuf'u kastediyorlar. Melik'in Su kabı altından değerli bir şey yani basit değil hazinede bir defa sual melik valimen ve zaim oradaki görevliler dediler ki valimen onu kim getirirse hemlubair bir deve yükü daha ona hediye verilecek o mühim bir şey ya. yani biz onlarla efendim su içerdik ondan sonra o buğdaylar onunla doldururduk böyle altın kaplamalı çok kıymetli bir şey diyor. Altından mesela altın kaplardan su içmek cehennemin ateşini mideye yuvarlamaktır. Men ve fi inayi ahadukum yani o altın kaplardan ki ennema yi cehennem sanki boğazından aşağıya cehennemin ateşini yuvarlamıştır. Yani altın kaplar haramdır. Altın kap, altın tas, altın bardaklar. Altın, efendim, yüzükler vesaire erkeğin kullanması haramdır. Kapkacak olarak da kullanılması, kaşık olarak kullanılması haramdır. Din müsaade etmiyor. O zamanlar demek kullanılabiliyor. Bazı dönemlerde ufak tefek yükümler değişmiştir. İslam'da ana gövdede değişiklik, iman esasları. Adem Aleyhisselam'dan itibaren Allah'a inanmak aynı. Meleklere, kitaplara, kitap her dönemde bir kitap var. Peygamberlere iman var, ahirete iman, kadere iman ve değişmemiş bunlar. Ana gövde değişmiyor. Mesela her dönemde içki vardır. Mesela zina haramdır, faiz haramdır, adam öldürmek haramdır. Değişmiyor. Galu nefkidu su'al melik biz melikin o kabını bulamıyoruz. Ve men onu kim getirirse himlu bayr bir deve yükü vereceğiz. Ve an bihi zaim. Zaim Kelimesi bu Yemen logatı yani Yemenlilerin kullandığı bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim bunu efendim burada e, demek ki farklı lehçelerde yani Arapçadır ancak o bölgede kullanılıyor. Bu kefil manasında. Ben kefilim kim bunu getirirse kim getirirse ona bir deve yükü daha verilecek. 73. Kalu dediler ki tallahi yani yani tallahi bu kelimesi yani tallahi yemin manasındır ama o manada değil. Yani vallahi billahi ben yapmadım. O manada değil. Yani tallah yani şaşılacak bir iş ya. Vallahi ne acayip bir iş. Hani Türkçe'de artık öyle bir ifade de bulunabiliriz. Yani vallahi ne acayip bir iş. Yani buradaki vallahi kelimesi yemin manasında değil. Ya şaşılacak bir iş. Yani bu kadar iyiliğe bu kadar bizi ağırladınız. Bizi misafir ettiniz. Yedirdiniz içirdiniz. Dinlendik. Sabahtan yüklerimizi hazırladınız. Hazır bize kervan olacak iş değil ya. لَقَدْ alim مَا جِئْنَا Efendim linüfside fil art, Allahi ya şaşılacak bir iş yani yemin olsun ki le alim tüm biliyorsunuz m'acina bizim gelişimiz olmadı linüfside filer fesat çıkartmak ya böyle bir şeyimiz yok olacak iş değil o makunla sal biz hırsız değiliz asla böyle bir şey yapmayız efendim kalın 74. ayet ee, dediler ki fema caza uhu in kuntum kâzibin. eğer yalan söylüyorsanız bunun ee, Cezası nedir peki? Cezası ne? Yani sizden çıkarsa ne olacak? Ondan sonra Şimdi Yusuf Aleyhisselam eğer Mısır'daki o firavunların dediklerine göre yaparsa oradaki ceza farklı. Şimdi Musa Aleyhisselam burada şeriatı uyguluyor. Yani o zamanki geçerli dinin hükmü. O zamanki geçerli din Yakup Aleyhisselam'ın babası. Babasının dini. Babasının dininin hükmü ne? Onu uyguluyor. Yani bir insan bulunduğu ortamda yetkisini ahkamı, dini kullanma ortamı varsa onu kullanacak bir. Öbürünü de onu da kullanacak. Yani yetkisi buna gücü yetiyorsa o kadarını kullanacak. Belirli yere kadar geldi kullanamıyorsa bu durumda efendim onun ona gücü yetmiyor demektir. Yani gücü yeten şeyi yapmak zorundadır. Yetmiyorsa ey Musa sen niye... Firavun'un sarayında ahkamı dini uygulamadın. Haşa böyle bir sorgu yok. Çünkü ona gücü yetmedi. Çünkü Firavun öldürüyor yani. Neyin gücü? Şimdi ancak takat yetiyorsa işte Mus Yusuf Aleyhisselam. Orada devletin başında bir hüküm var ortada. O hükmü nereye göre uygulayacak? Efendim dedi ki birinin çantasından hırsızlık yapıldığı çıkarsa efendim şerata göre İslam'ın hükmüne göre nedir bu? Bunu siz söyleyin efendim. O da dedi ki işte babamızın yani İslam'ın hükmünde kimin çantasından bu heybesinden çıkarsa o malıyla beraber o kişi alır onu bir müddet hizmetçi kılar. Onu yanında hizmet ettirir. Cezauhu men vucide fî râhlihî fâhü Yani kimin heybesinde o kişi onun yanında bir müddet işte beş ay bir sene neyse kalır hizmet eder. Ve ondan sonra o kişi tekrar hayatına devam eder. Kezalike neziz zalimi. Zalimlerin, işte burada hırsızlara da zalim denmiş oluyor. Demek ki dünya tarihinde hırsızlığın çok kötü bir büyük bir günah olduğunu da böylece farklı bir kıssayla anlamış oluyoruz. Hebede bi ev'iyetihim. Onların kaplarından başladılar aramaya. Halbuki Bünyamin'in çantasında. Kable vi'ay e O Bünyamin'in ee, heybesini aramadı en sona bıraktılar. Sümmes takra ceha sonra Bünyamin'deki çantayı ara. Aa buradaymış. Minvaya ahi kezalike kidna Yusuf. Biz Yusuf'a böyle bir çare öğrettik. Yani çare nedir? Kardeşi yanında kalması gerekiyor. Kaderi ilahi budur. Yakup Aleyhisselam bu meselenin sonunda da Mısır'a gelecek. Fakat kaderi ilahi Mevla neyi mukadder kıldıysa o cereyan edecek. Allah'ın Celle Celaluhu'nun buradaki Yusuf Aleyhisselam'a bildirmesi, vahyi ilahi, burada bir incelikler var. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Bünyamin orada kalacak. Daha sonra bir kardeşleri de Yahuda da dedi ki biz söz verdik babamıza efendim ben de gelmiyorum dedi. Üç evladı orada kaldı. Şimdi bundan sonra da Yakup Aleyhisselam buraya gelmiş olacak. Kaderi ilahi nereye sürüklüyor? Tezalik Ekidin Ali Yusuf. Biz Yusuf'a bu çareyi öğrettik. Yusuf Aleyhisselam da burada tekrar etmek gerekirse oradaki yani Mısır'daki firavunların koyduğu kuralları sistemi değil de hemen elindeki yetkiye göre ahkamı din Yakup Aleyhisselam o zamanki peygamber o. Kendisine daha peygamberlik verilmedi. Daha sonraki dönemlerde kendisine de peygamberlik verilecek. zaten Çocuk iken kuyuya atıldığında Cebrail Aleyhisselam geldi. Kendisine peygamberlik orada bildirildi. Yani kendisine peygamberlik bildirilmesi farklıdır. Mesela İsa Aleyhisselam gali inni Abdullah ben Allah'ın kuluyum. Ataniel kitap Allah bana kitap verdi. Fakat o zaman vermedi daha bebek. Ve caaleni nebi ya Allah beni peygamber yaptı. Tam peygamber yaptı ama o zaman peygamber olmadı. 30 yaşında peygamber oldu. 30 yaşına kadar evet Allah ona kitap verecek ve peygamber yapacak olduğunu Anlamış olduk ama o anda peygamber mi? Değil. Peygamber olmadan evvel de efendim, irhasat dediğimiz bazı mucizeler gösterebilir. Ancak orada risalet vazifesi kendisine vahiy gelmediği için önceki peygamberin hükümlerine tabi olur. İşte Musa burada ne yapıyor? Babasının şeriatına tabi olmuş oldu. Yok ma kan al yakuz e illa en yesha Allah. Nerfau derecatin men neşa dilediğimizin derecesini böylece yükseltiriz ve feuka kulli zii ilmin alim. Ve feuka kulli zii ilmin alim. Her ilmin üstünde bir ilim vardır. Yani ee, İmam Ebu Yusuf'a birisi geldi bir şey sordu. Bilemiyorum dedi. E dedi ki hem hocayım diyorsun hem de öyle yüksek derlerde oturuyorsun. Dedi ki eğer bilinmesi gerekenlere göre minderde otursaydık dedi birinci kat kadar minder koymanız gerekir dedi. Yani ilmin derecesi yok ki bu kadar biliyorum bu kadar minderde oturuyorum. Şimdi insanoğlunun bilgisi belirli yere kadardır. Belirli yerden ötesi ve fevka üstünde ve fevka kulli ziy ilmi her ilmin üstüne alim Bilgi, bilgisi var olan var. Mesela adam beyin uzmanı beyin profesörü olmuş. Peki beynin tamamıyla alakalı bilgiye sahip değil ki. Beyinle alakalı yüzde üç, yüzde beşini bile biliyor. Yüzde doksan beşini bilmiyor. Şu andaki dünyanın da beyinle alakalı mesela çözebildiği yüzde otuzdur diyelim. Yüzde kıyısı yetmişini bilmiyor. Bak e bunun üzerinde daha ilimler var. E hangi bir ilmi ele alırsak alalım. Yüzde kaçını çözebildin? Denizlerin yüzde beşi tespit edilebilmiş şu anda. Yani gerisini bilmiyoruz. Bunlar tespit edilebilir. Bu ilim efendim, birisi de dese ki ben şunu çözebilirim. Bak senden daha çok bilge birisi çıktı vesaire. Yani her ilmin üstünde ilim vardır. Onun için bir insan bu haddini bilirse bilgiçlik taslamaz. Günümüzdeki bakıyorsunuz bütün müştehit ulemayı reddedip ben biliyorum diyecek kadar hezeyanlar çıkmaz. Eğer bir insan ilimden bir gram elde etmiş olsa meyveli ağaç gibi öyle mütevazi olur. Yani kendisi bilmiyorum deme asaletini ortaya koyabilir. Bilmiyorum demek de bir asalettir. Çünkü her şeyi bilen Allah'tır. E yani insanlardan daha çok bilgiye sahip olan peygamberlerdir. Bir de müştehit diye bir kavram vardır ki müştehit şu andaki dünyamızda bir müştehit yok. Yok. E onun için yani bu ünvanlar ortada. Her ilmin üzerinde ilimler vardır. Onun için insan sahip olduğu bir bilgisini... ...daha da geliştirmek için farklı bilgilerle... ...efendim kendisindeki o noksanlığı başka bir bilgisiyle... ...yani hangi sahada iş yapıyorsa onu da dinler... ...oradaki ha bak ben bunu göremedim... ...bunu geliştirebilir, fıkıh da aynıdır. Mesela fıkıh bir çalışma yaptığınız zaman... ...oradaki bir fıkıhla alakalı çalışma yapan orada... ...göremediğin başka bir noktayı sana söyler... ...ha böyle o zaman bu bilgiyle bunu birleştirelim... ...bu sonuç ortaya çıkar... Neredeyse biz buna caizdir diyecektik. Asla bunun caiz tarafı yokmuş meğer gibi sonuçlar çıkabilir. Yani insanın bakış açısı dardır. Feraset dediğimiz, feraset at demektir. Yani atın gözleri böyle 360 dereceyi görebiliyor. Onun için böyle takarlar ki dikkati dağılmasın. Feraset her tarafı görmek lazım. Görebilmek için tefsir, fıkıh, akayit, kelam, tasavvuf, peygamber hayatını, peygamberlerin hayatını, İslam tarihini, Osmanlı tarihini, efendim bütün fıkıhla alakalı meseleleri, e bununla alakalı uygulama, nasıl uygulanmış bunlar Osmanlı, Şeyhul İslamlar, ulema nasıl bunların hükümlerinin ortaya bütününü görmek lazım. Bütününü görebiliyorsan o zaman bunu yakalayabilirsin. Öyle üç tane kitap okumakla, fıkıhtan bir bölüm veya tefsirden bir bölüm okumakla bunlar olmaz. Meselelerin bütününü görmek lazım. Evet yani bu ayeti kerimede böyle bir meseleler var. Her ilmin üstünde ilimler vardır. Kişi bildiğinin alimidir, bilmediğinin cahilidir. Yani ben bunu çok cesaretle söylüyorum. Ben bildiğimin alimi, bilmediğimin cahiliyim. Yani bildiğim bir ise bilmediğim 99'dur. Böyle yani. Hakikat bu. Yani her şey bilen Allah'tır en başta. Sonra bir Resulullah Efendimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra sahabe efendiler, sonra müftü itulema. Oho! Bize gelene kadar ne kadar meseleler var. 77. ayet. Galu. Dediler ki in yesrik eğer Bünyamin hırsızlık yaptıysa ki onun çantasından çıktı. Fakat seraka ahun lehu minka. Burada da içlerindeki bir ihaneti tekrar ortaya döktüler. Maalesef. Yani bir insanın hainliği varsa o fırsat buldukça onu ortaya koyuyor. Fakat Seraka çaldı, ehunlehu, onun bir kardeşi vardı Yusuf. Halbuki karşılarında duruyor. Ya çok acayip. Fakat Seraka çağrıldı, çaldı, ehunlehu, onun bir kardeşi vardı min evvelden olan bir kardeşi vardı. O yani kuyuya attılar, attık, attık demiyorlar tabii. Efendi öldü zannediyorlar. Daha sonra geçti kuyudan çıkarttığında da onu satmışlardı. Fesr Yusuf, Yusuf içini çekerek böyle hüzünlenerek gizledi. Ben Yusuf'um demedi. Fesr eserraha gizledi Yusuf, Yusuf fi nefsihi kendinde. Ve lem yubdiha açıklamadı lehum onlara. Gal Ama şunu dedi. Entüm şerrun mekana. Siz şerli bir durumdasınız. Yanlış bir yoldasınız. Yani şer yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Vallahu ale mu'mat asifun vasiflandırdığınızın en doğrusunu Allah bilir. Bu kadar bir izahat yaptı burada. Meselenin aslı şu. Burada anlatılıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın halası vardı. O halası tabii İsak Aleyhisselam'ın yani Yusuf Aleyhisselam'ın babası İsak Aleyhisselam'ın oğlu oluyor. Halası İsak Aleyhisselam'ın kızı oluyor. İsak Aleyhisselam kim? İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsak Aleyhisselam. İsak Aleyhisselam'ın abisi kim? İsmail Aleyhisselam. Yani İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam. Dede İbrahim Aleyhisselam. Acayip. Evet. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'dan kalan, yani İshak Aleyhisselam'dan kalan bir kemer vardı. Çok kıymetli bir kemer. Yani mana aleminde değer olan bir kemer. Bunu ailenin büyük e, kardeşi yani halası aldı. Dedi ki bu ailenin büyüğü benim dedi bu kemer bende kalsın dedi. Kendisindeydi ama manevi değeri ehemmiyette onu saklıyorlardı. Yusuf Aleyhisselam e, isterdi halası. Çocukluktan çok güzel bir yapısı vardı. Halası onu böyle sevmeye doyamazdı. Yakup Aleyhisselam da onu yanından ayırmak istemiyor. Böyle kalbi parçalanıyor. Almak istiyor. Efendim halası vermek istiyor. Daha çocukluktan paylaşılamıyor yani. Mubarek Rabbim şefaatinden aile eylesin. Bu sefer e, dedi ki hadi bir ay daha kalsın. Bir ay kaldı. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın yani babası almaya gitti. Almaya gidince halası Yusuf Aleyhisselam'ın beline o kemeri taktı. Çocuk tabii kemeri takınca hoşuna da gitti. Güzel de bir kemer. Bu sefer Yakup Aleyhisselam götürürken ya dedi evde kemer yok dedi ya. Dedi, yani babamızdan kalan İshak'tan kalan kemer yok. Araştırdılar güya. Hemen o teberi baktılar bulamadılar. En sonunda Yusuf'un üzerine bakalım dediler. Halbuki kendisi taktı onu. Baktılar ki aa kemer üstünde. Kemer üstünde çıkınca Yakup Aleyhisselam bir an o işi anlayamadı. Dedi ki herhalde çocuğun gözü kaldı dedi. Beline taktı onu dedi. Halbuki halası taktı. E dedi ki bak dedi Yusuf'tan çıktı dedi bu kemer efendim benim de yanımda biraz daha kalacak dedi 3-5 ay daha bende kalsın. Yani işte şeriatta o zamanki şeriatta birisi bir şeyi aldığında o onun yanında kalıyordu. Böyle bir yol, yol izlenmiş oldu efendim. E, sevgiden kaynaklanıyor tabii bu. İhade kalsın dedi ama sonra da anladı sen taktın değil mi dedi falan. Neyse orada öyle sonra da çıkarttı o kemeri. Şimdi halbuki bu meseleyi, bu meseleyi kardeşleri de duymuşlardı. Yusuf'a halalarının ne kadar sevgisi olduğunu sonra itiraf edildi e, böyle bir mesele olduğunu. Ona rağmen tamam kalsın dedim. Adem böyle bir yol izledim. Bu kadar dedi şey yapıyorsun. Ben de ara ara gelir görürüm dedi Yusuf'umu dedi. Yusuf aleyhisselam halasında kaldı. Kardeşleri de bunu bildiği halde işte haset böyle bir şey. Ya o mesele ortaya çıkmıştı. Ya, alakası yoktu. Halam benim belime taktı sevgisinden beni kucağından ayırmak istemedi. Ondan sonra belime taktı. Ondan sonra burada hırsızlık falan yok. Babam da biliyor, halam da biliyor. Siz de duydunuz. Hala onu söylüyorlar. Bazı insanlar böyle beraat edilse bile yani suçsuzluğu ispatlansa bir iki de bir sen bunu yapmıştın ya arkadaş o defter kapandı ya. Ama adamın özünde hainlik var, haset var. Bu yapıdaki insan şeyleri e, ne diyelim? E, yapılarını bulmak çok mümkündür. İnyesrik yani Bünyamin çaldıysa fakat seraka ehun o Bünyamin kardeşi olan Yusuf da minkab evvelden çalmıştı. Fe Yusuf Aleyhisselam böyle içini çekerek gizledi, izah edemedi, etmedi, izah etmedi. Hani bir insan patlama noktasına gelir ya. en tüm şer siz ne şerli bir insansınız dedi ya. Siz ne şerlisiniz dedi ya. Halam mı onu konuşuyorsun? Neredeyse diyecek yani mekana. Konumunuz dedi. Ne kadar şerlisiniz dedi ya. Yani onu halam yapmıştı demedi tabii burada. Vallahu a'lumâ tasifûn. Vasıflandırdığınızın en doğrusunu Allah bilir dedi. Allah bilir. Burada ne acayip insanın yapısındaki sosyolojik yapısı, insanın ruh yapısını Yusuf suresi, Ehsenül Kasas, en güzel kıssa, o incelikleri görebiliyoruz. Demek oluyor ki bir insanın yapısında hainlik ve haset varsa bitirmiyor adam onu. Bitirmiyor. Adam suçsuzluğu ispatlansa bile fırsat buldukça orada bir şey buldu ya o kıvılcımı tekrar tekrar kullanıyor. Allah kötülerden bu ümmeti kurtarsın. Mazlumlara selamet. Zalim hain münafıkların tasallütünden Allah ümmetleri kurtarsın. 78. Ya eyyühel aziz. Ey Aziz yani ey devlet başkanı. İnne lahu eben şeyha. O Bünyamin'in yaşlı bir babası var. Bak babacığım da demiyorlar. Önceki derste de geçti. Babası var diyorlar. E, senin de baban değil mi? Adamların yapısındaki böyle bir hali. İnne lahu eben şeyha. Yaşlı bir babası var. Kebir. Büyük yani. Fa kuzakadena Yerine bizden birini al da. İnna lenerake mel Biz seni çok iyi birini gördük bize iyilik yapıyorsun veriyorsun efendim bu da böyle bir yanlış yaptı ne olur yani biz burada böyle bir durum oluştu inna <gülüyor> allan alakenel muhsine kaleme adallah Allah'a sığınırım dedi mağazallah <gülüyor> dedi ya enna illa men kimde bulduysak bu metayı onu alırız inna iden la ozu zalim oluruz ya olur mu yani şimdiki yani ya dünya tarihinde evladın yaptığı bir suç Tam dolayı baba hapse atılmamış. Babanın işlediği suçtan dolayı çocuk hapse atıl böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. E şimdi ki yani oradaki birisi suç işleyecek, hırsızlık yapacak. Onun yerine abiyi sen efendim cezalandır. Öyle şey olur mu? Dedi ki, eee inna izen otak dedi, zalim, zalim oluruz." Hristiyanlığın çöktüğü nokta bu işte. Bütün dünyadaki insanlara sormak lazım. Yani bir babanın işlediği suçtan dolayı oğul hapse atılır mı? İslam hukukunda İslam'ın dışındaki hukuklarda Avrupa'da Amerika'da araştıralım yok böyle bir şey. Peki ey Hristiyan alemi siz diyorsunuz ki İsa babasına dedi ki efendim haşa haşa İsa selam Allah'ın oğlu değil ama o efendim işte sonsuz cehennem buradan çıkıyor. İsa babasına dedi ki babası kim diyemeyeceğim efendim dedi ki ben insanları çok seviyorum efendim beni onlara kurban et. Beni, yani canımı al ondan sonra beni sevenleri de bana bağışla. Kutsal baba da dedi ki tamam ben senin canını alayım ondan sonra canını tekrar iade edeyim. E, i̇ade edildikten sonra seni kim severse ondan sonra seni sevenler yani kutsal İsa'yı seviyorum kim derse onları sana bağışlayacağım. Ya yani bu neye benziyor? Birisi bir suç işliyor o suçu bir başkasına atıyor. Yani adam suç işliyor suçu İsa aleyhisselamın üzerine atıyor. Ya bir defa en büyük ihanet burada başlıyor. Madem İsa Aleyhisselam bir peygamber ise veya Hristiyanlığa göre bir haşa kutsal bir yani onların ifadesindeki o menfur ifade ise ya o zaman ilahına sen günahlarını yüklüyorsun. Yani ilaha günah yüklenir mi ya? Hristiyanlık sonsuz cehennem buradan çıkıyor. Bakıyorsunuz Yahudi Hristiyanlar da cennete gidecek diyen dinsizler çıkıp Onlara cennete gidecek diyenler kesin cehennemliktir. Ne demek bu? Nereden tuttursak buradaki yapıyı düzeltmemiz mümkün değil. Allah ile dalga mı geçiliyor? Mesele basit midir? Onun için bir insanın suçu birini diğerine yüklenmez. Bütün Hristiyan alemi ya, efendim küffar alemi günahını yüklüyor İsa'nın sırtına. Bize göre aleyhisselam onlara göre konuşuruz. Böyle bir cümle kuruyoruz. Eee? Efendim o günahı, günahı yükle ondan sonra beni sevenleri cennete. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İşte yani kim suç işlediyse suçlu odur. Bizim dinimiz nedir? İslam ve en insan il illa masia. Herkes çalıştığının karşılığını alır. Ve la teziru vaziretun vizra kimsenin suçu diğerinin sırtına yüklenmez. 80. ayeti okuyoruz. Felem ne zaman ki ondan ayrıldılar. Halasun yani umutlarını kesince bu sefer kenara çekildiler ayrıldılar dediler ne yapacağız hale kebiruhum işte o dedi ki elem tealemu enne bakum bilmediniz mi babanız kad akhzaleikum mabsikam inallah Allah'tan size söz aldı ve min qablu ma farratun fi Yusuf Yusuf'u da siz kaybettiniz falan Ebr arda ben buradan ayrılmam dedi hatta idene li babam bana izin verirse tam gelsin derse ev yahkum Allah Allah hüküm versin Efendim والله خير o hüküm verenlerin en hayırlısısın. Ben de buradan ayrılmayacağım dedi. Ben de gelmiyorum dedi. Yusuf Aleyhisselam yanında Bünyamin oldu. Bir de bu Yehuda dediğimiz bu da orada kaldı. Kaldıktan sonra Irciy ila bi ya abana ibne memleke Ondan sonra e, <gülüyor> babanıza gidin, durumu anlatın dedi ve bundan sonraki kısmı da inşallah 81. ayetten sonraki bölümü bir sonraki derste izah etmeye çalışacağız. Sevgili Allah'ım, rızasına muvafık bir hayat, son nefeste iman cennetini nasip eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyil alimil vehab. Elhamdülillahi lihaza kunna ala rasulina ala Ya Rabbi, özümüzü, sözümüzü, halimizi, her durumumuzu rızana muvafık eyle ya Rabbi. İftiralardan, hasetlerden, kem gözlerden bütün şerlerden Cümle ümmeti, din kardeşlerimizi, iman ehlini muhafaza ile Zalim hain facirlerin, ceberutların, münafıkların, din vatan mukaddese düşmanlarının şerlerinden bizleri ve İslam ümmetlerini muhafaza eyle. Son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. Ve ila şerefin nebiyyi ve Ali ve ashabihi ve meşayihinel fatiha. Allah'a mesaj.